Müslümanlar Beşer kendisine çok pahalıya mal olan canını yakan neslini heder eden malına kıydıran aklına kıydıran hukukan muhafazasına memur olduğu her şeye kıydıran bir Kur'ansızlık devri yaşamaktadır. Cahiliye devrine denk veya onu geride bıraktıracak bir Kur'ansızlık devri. İlahi maksatların anlaşılamadığı, Allah'ın isteklerinin, Allah'ın emirleri içinde olduğuna dair araştırma yapılamadığı, Kup kuru kas katı bir devir yaşamaktadır Beşer. Böylesine bir devri, cahiliye devrinde yaşayan insan belki normal görebilirdi. Biz de böyle yaşayan insanların yaşayışlarına baktığımız zaman normal kabul edebilirdik. Bilimlerin, fenlerin insan hayatına çok şey kazandırdığı, fikirlerin çok ileri ufukları gördüğü bir devirde Kapıların, Kuran'a, pencerelerin Kuran'a açıldığı bir devirde böylesine Kur'ansız kalma, hazinesi cevherlerle dolu olduğu halde dilenme gibi bir şeydir. O kapıları açıp istifade edemediğinden dilenme gibi bir şeydir. Cahiliye devri, ümitsizlerin devri, bütün kalbi kırıkların devri, paramparça olan, parça parça olan, kalplere, zihnelere dermanın gelmediği bir devir. İnsanlar yün yün ölüp gidiyorlar. Gittikleri yerden dirileceklerine dair kanaat olmadığı için, geride bıraktıklarına, geride bıraktıkları yakınlarına, bir damla ümitsizlik, bir damla nevmitlik, bir damla hasret, bir damla nefret bırakıp öyle gidiyorlar. Çocuklar ümitsiz, yaşlara ümitsiz, delikanlar serkeş. Cahiliye devri dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Kendisini yakında intizar eden kabir, yutmak üzere ağzını açtı, beklediği birden de onu gören yaşlı, ona doğru giderken herhalde ümitli olamayacak. Kendini kabirden çok uzak gören delikanlı herhalde serkeşliği bırakmayacak. Ve çocuklar, o çabuk müteessir olan çocuklar, rakikul kalp olan çocuklar, en küçük hadise karşısında dahi ağlayan çocuklar, çevrelerinden kopup kopup ahirete giden kimseler karşısına nasıl dayanıyorlar? Nasıl kalpleri münkezir olmadan durabiliyorlar? Cahiliyet evri bu. Siz bu tabloyu hayalinizle canlandırdıktan sonra Yirminci asrın kalbi kırıklarına, gönlünde heyecanı sönüklerine, ahiret adına nasipsizlere, bedvinlere, nevmitlere bakıverin. Aynı perişaniyeti bütün dehşetiyle müşahede edeceksiniz. Üniversite kapılarından lise kapılarına kadar, ondan sokaklara kadar Mevla'ya inanmayan bir sürü insanın huzursuzluğu anarşide aradığını göreceksiniz. ...şu bulanık dünyayı ruhlarının bulanıklığı nispetinde bulanık keyfiyette yaşamak için çırpınan, ne olduğu belli olmayan bir sürü perişan insan müşahede edeceksiniz. Saadet hasrının tüluğuyla cahiliye devrinin kasvetli bulutları nasıl silindi, nasıl bir kuran devir açıldı, nasıl yaşlı gönlündeki Kur'an'la ümit var oldu... Kendini bekleyen kabri saadet saraylarına açılan bir kapı şeklinde müşahade etti. Mevlân'ın huzuruna giriş kapısı kabul etti. Gönlü huzura müstarek olarak Mevlâî mütealine ulaştı. Nasıl delikanlılar terkeşliği bıraktı? Nasıl kızların öldürülmesi, diri diri kuma gömülmeleri terk edildi? Nasıl delikanlar saldırgınlık saldırganlıkları arkaya attılar? Nasıl o cahiliye devrinin anaşisi sona erdi? Kur'an vardı, ahiretten bahsediyordu, hesaptan bahsediyordu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ zerratin دَرَّةٍ شَرًّا diyordu. Derre ağırlığı hayrı olan onu görecek, o kadar şerri olan onu da görecek. Bütün gençler, bütün hissiyat ve hevesatlarıyla gemleniyorlardı. Bütün geleyanlar burada sona eriyordu. Kur'an keskin bir kılıç gibi bütün arzuları kesiveriyordu. Gençlik bütün enerjisiyle insanlığın yapısına hadim hale geliyordu. İçtimai zanaha ulaştıracağı bir cema cemaati bir cemiyetin esketme mevzunda hemen gayrete geçiyordu. Kur'an devrinde gencin vaziyeti değişiyordu. O başında gayresan, koltuğunun altında Kur'an'ı ı Mucizül Beyan, karşısında Resul-ü Alişan sallallahu aleyhi ve sellem içi neşeyle dolu dolu gönlü iştiyatla ahireti bekleyen bir insan haline geliyordu. En küçük hadiseler karşısında müteessir olan, ağlayan kaybettikleri arkadaşlarına ağlayan anne babalarını ağlayan seri esür çocuklar hüzura kavuşuyorlardı. Kur'an devrinde. Sekiz yaşında çocuk dilinde Kur'an İçinde Maksadüzübhan, gönlü bununla dolup taşıyor. Ahirete gidenlerden endişe duymuyor. Artık bir Kur'an devrin gelmişti. Kur'anla beraber huzur gelmişti. Kimse kimsenin canını yakmıyor, Kimse kendi canını da yakmıyordu. Kadimden beri hukukun temel prensipleri halinde olan aklın muhafazası tam o devirde kendini gösteriyordu. Nefsin muhafazası dinin muhafazası, neslin muhafazası, malın muhafazası, teminat altına alınıyordu. Kur'an-ı herkes her şeyden emin olarak yaşıyordu. Kapılar açık, pencereler açık, dükkanların kepenkleri açık, ırzanus her şeyin kapısı açık. Nebiler nebisinin ifadesinde Adi i̇bn hatine buyurduğu gibi, Yemen'den kalkacak, Hazere Mevde gidecek bir zayine, Devenin üstünde hevdeç içinde bir kadın ama kimse ona kirli elini uzatmayacaktı. İşte bu teminat devri doğu de vermişti. O devri anlatırken kurtla koyun birbiriyle otluyordu diyorlar. Böyle bir hadisi olmuş veya olmamış bilmem. Ama insanların içindeki kurtların kurtlardaki canavarlıktan daha ileriye gittiklerini gördüğümüz şu devirde anlatılmak istenen mana şudur. Kurtlaşmış, canavarlaşmış insanların içinde insan emin olamaz. Demek insanlar o kadar emniyet telkin edici, o kadar emin bir hava iktisap ettiler ki bir zeyne, devenin üzerinde bir kadın günlerce yol kat ediyordu da ama emniyeti mevzuunda en küçük bir endişe taşımıyordu. Nebiler nebisi bunu müjde etmişti. Hadi der ki ben Allah şahit bu devri gördüm. Sanadan kadın kalkardı, Hazere Mevte giderdi ama bir serseri o kadının önüne geçip ona bir kötülük yapmayı düşünmez mi Beşer için güven devridir. Çeşitli izimlerle ifade edilen, sistemlerle insanla huzur getirmek isteyen, üniversitedeki hocasından, onun fikrinin fiil halinde temsilcisi olan, anarşistine kadar huzur getirmek isteyen bu kimseler, Kur'an'ın getirdiği bu huzur devrine az aşina olsalar, bu hakaik az-nice bağnozu verseler birdenbire bütün ellerindeki avuçlarındaki her şeyi atacak. Bu devrin tahakkuk için gayrette bu meseleyi tahakkuk ettirmeye koşacaklar. Allah'ın tevfikine hareketlerini tevfik edecek, Cenab-ı Hak'tan tevfik dileyecek ve bu saadet devrinin tahakkuk etmesi için lazım gelen her şeyi yapacaklar. Buna Kur'an devri diyoruz. Kur'an öyle âli Şan bir kitap ki, Kur'an öyle muciz beyan bir ifade ki, hangi karanlık devrin içine girerse girsin onu aydınlatacaktır. Asrımız cahiliye devrinden daha karanlık değildir. Hiçbir kanun ve nisamın hüküm sürmediği, hiçbir hakikate kulak verilmediği cahiliye devrinden daha karanlık değildir. İlimlerdeki hassasiyet ve çok hakaiki keşfedip üniversiteye laboratuvar yoluyla getirecektir. Beşer üzerinde ictimaiyatçıların yaptıkları tecrübeler fiyaskoyla neticelendiği için hakikatların Kur'an'da olduğunu anlayacaklardır. Bütün terbiyecilerin, bütün psikologların insan ruhunu şerh etme ortaya koydukları yanlış gaziyeler kendilerini aldattıklarını anlayacaklardır. İşte bütün bu hakikatler omuz omuza verdiği, inzimam ettiği zaman, beşer, gerçekten beşer için tek nizam, dağ nizam, Tek ifade, tek idare tarzı olan Kur'an-ı Musulbeyanın hayat anlayışını alacak, benimseyecek ve yaşamaya çalışacaktır. Allahu Teala Teke des hazretleri, gündüzü geceden karanlık, gecesi kabir asa olan mümti Muhammed'e merhamet eyleyip, onun karanlık gecesini Kur'an'ın sabahıyla tenvir buyursun inşallah. Kur'an'ın mucizül beyanın hayatının hayata hayat olması, kan dökmeye, insan öldürmeye, silah kullanmaya, molotof kokteyl kullanmaya bağlı değildir. Kur'an'ın getireceği havada, Kur'an'ın getirdiği edada, Kur'an'ın getirdiği tarzda bu türlü şeylerin yeri yoktur. Kur'an'ın bugatında bunların yeri yoktur. O gönüllere oturur. Gönüllere hakim olur, herkes birdenbire melek misal bir hüviyeti risap eder, sonra meleklerin temsil edeceği bir şey olur. Birdenbire öyle bir şey olur. Nebiler nebisinin devrinden, devrimize kadar aralıklı olarak bazen yüz sene, bazen elli sene, bazen 25 sene yaşanmış pratik bir hayattan bahsediyorum. Pratiği gösterilmiş bir hayattan bahsediyorum. Sosyalizm bir aşamadır, bilmem hangisinde bir aşamadır, arkasında beşere huzur getiren, saadet getiren, bilmem başka sistem vardır. Hülyalarını mali hülyalarını atıyorum ayağımın altına, mütealasına dahi değer vermiyorum, boş olduklarını iddia ediyorum, hayal peşinde değiliz. Yaşanmış hayattan bahsediyoruz, söylenmiş, gönüllerde mâkes bulmuş, akıllar arkasına takılmış gitmiş, binlerce feylozof arkasından sürüklemiş götürmüş, Realiteden bahsediyorum. İnsan şu asırda ilimlerin hakim olduğu basında realist olamazsa, rasyonelist olamazsa çok yanlış hükümlere varır. İşte böyle sosyalist hayalcilerin akuyurun ne biler ne bilsin kürsüsünde hayal ediyorum. Komünist hayalcilerin üniversite kapılarına kadar anaşıyı getirip huzur getireceğim adına milleti huzursuz etmeleri, parlamentoyu huzursuz etmeleri, askeriyeyi huzursuz etmeleri. İcra ve huzursuz etmeleri hep bu hayali huzur hesabınadır. Ama hiçbir zaman beşer tarihinde beş adam arasında dahi bunların iddia ettiği bir huzur devleti kurulamamıştır. Kurulan tek yer Rusya 19 milyon insanın kellesi üzerine kurulmuştur. Türkiye nüfusuna denk aktif insanın kafası kesilmiş bu sistem onun üzerine kurulmuştur. Sonra kesilenlerin haddi hesabı yoktur. İşte huzur devleti budur. Çin'deki bundan daha şebî, daha delidir. İşte kurmak istedikleri zaten sistemi, isadet düzeni bundan ibarettir. Ben size Kur'an-ı 14 asre ver getirip gönüllere hakim kıldı, Kafalara oturttu. Beynim bütün fakültelerin emrine aldığım ettiği Bir sistemden bahsediyorum. Bu sistem Allah'ın azeli kelamından çıkmaktadır. Bu sistem Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında maksatla ve manasını bulmaktadır. Bunu size arz ediyorum. Şu yıkılışın en sonu erdiği, enkazı fareleri barındıramadığı şu devrede bu işe sahip çıkacak çıkacaksınızlar. Allah indinde o kadar aziz olacaksınız ki sizi sahabe-i kiramın arkasında bir yerde yer vermek züretiyle tazir edecek, teşrif edecek, tepcir edecektir. Çalışın, akıbetiniz hayırlı olsun. Çalışın, Allah'ın tepcir ve tebrikine matar olun. Ela inni ahzeler kelami